Daha neler yapabiliriz? Bence yapması gerekli olan, aklına gelen her şeyi yapmış bir insanın yapmış, yapmış da ama yine dediğini ciddi yaşamaya muvfak olamamış bir insanın sorması gerekli olan soru. Fakat bana göre ben dahil o soru, başkalarının soracağı soru değil. O hayatının saniyelerini, saliselerini, haşirelerini Zerresini zayi etmeden Allah yolunda kullanmış. Fakat buna rağmen kulağı açılmamış, gözü açılmamış. Hala mekhafetten, muhabbetten habersiz. Hala boşlukta geziyor. Neden tutturamıyorum ben bu meseleyi? Neden Rabbimle sıkı bir irtibata geçemiyorum? Çaresi ne ola bu işin? Öyle bir insanın mülahazası olması doğru olur o soruda yalan söylememiş olur ve makul olur. Ona karşı da bir şeyler denebilir. Bu açıdan ben öyle birinin sorduğu ufuktan sorulmuş bir soruya değil de bence ben bizim halimize göre bir şey diyelim. Ben acaba biz durduğumuz yer itibariyle konumuzun hakkını veriyor muyuz yani? Duruşumuz tamam mı? Yani bir vicdan büs'atına ulaşmış mıyız? Cenab-ı Hakk'ı duyacak, kendi varlığımızı duyacak, hepsimizi hatırlayacak, onu hatırlayacak genişliğe ulaşmış mıyız? Bütün masiyetlerin çirkin yüzünü görecek şekilde bir vicdan genişliğine ulaşmış mıyız? Bütün mahasinin güzel yüzünü temaşa edecek, zevk duyacak, İmrenerek onları yapabilecek seviyeye ulaşmış mıyız? Şimdi çok defa iftidah tekbiri kaçıran bir insan bunu sormamalı bence. Böyle bir soru soramaz. 40 sene kaçırmadım diyen insanlar var. İftidah tekbiri kaçıran ondan evvel sünnet haydaydı kaçırmış demektir. Namazın yarısına yetişmiş demektir. Namazını duya duya kılmak için elinden gelen cehdi gayreti ortaya koyuyor. Üstad'a ait diyelim bunu. Selefi salih'in yapmış, o da önem veriyor. Faziletli görüyor. Faydalarını da anlatıyor. O tesbihatı gözümüzü kırpmadan, Allah'ın huzurunda gibi, Resulullah'ın huzurunda onu anlatırken öyle anlatıyor. el hüccet Zehra'yı merakla okuyorsunuz. Ben onu o zaman öyle merakla takip eden insan sadece bilgi hammalı olsun diye Kafası itibariyle tatmin olsun diye okuyorlar. Her et-tahiyyatü deyişinde yüreği bir kere hoplamıyorsa, hatta tayibatü deyişte hoplamıyorsa, mürgülüyorsa erzurumların tabiriyle, bu tesviyat esnasında kendinde değilse, sağla sola meşgul oluyorsa, yapması gerekli olan o kadar çok şey var ki, gözünün açılması, kulağın açılması, vicdanın harekete geçmesi, vicdan müs'atına ulaşması için o kadar çok şey var ki neyi söyleyeceksin? Dolayısıyla o soru bizim gibi insanların ufkunun sorusu değil yani. O soru bizim gibi müptediler ne yapmalar ki Allah'a bu yanlış inanıştan kurtulup doğru inanmalılar? Efendimiz'e doğru inanmalılar. Şu Allah'ın huzurunda durdurmuş tesbihatta kıpırdamadan gözlerini kapayarak Tekkede, zaviyede, dervişin, Allah derken nasıl bir münasebete geçiyor, etrafını görmüyor, o anda bıçaklasan duymuyor. Öyle bir huzur içinde, öyle bir rabd-ı kalp içinde okumayan bir insan o soruyu sormamalı bence. Her şeye kendini verircesine, her şeyin içinde o şeyin dümenine göre, dümen suyuna göre akışa geçmeyince bence... Bunların hiçbiri olmaz ve sıra ona gelmemiştir zaten. Bu açıdan yapacağımız çok şey var bizim aslında. Yani bir kere sağlam inanma adına aklımdan bugün tesbihatı yaparken herkes şu Risaleleri hızlı hızlı okuma alamıyor. Teker teker herkes kendi kendine okusun. Çünkü okurken de okuyanın dışındakiler dinlemiyorlar esasen. Hele okuyan da bir de ona göre okuyorsa hiç dinlenmiyor. Onu mu desek okurken o meseleler üzerinde durulup da böyle ciddi bir müzakere alanları mı açılsa Bunlar bir tefekkür alanı mı açılsa Sık sık haftada bir kere olsun böyle bu namazın teşrihatı anatomisi mi ortaya konsa Namaz budur o sizin dediğiniz şekli namaz Suri namazdır o babandan gördüğün namaz Nenenden dedenden gördüğün namaz Allah'ın emrettiği namaz değil o Allah namazı ikame edin diyor. Bu yatmış efal değil yani. Ayağı kaldır onu efal ediyor. Her şeyiyle duyulsun, hissedilsin. Mevcudiyeti hissedilsin onun. farklılığı hissedilsin o namazın diyor. E bu yapılmamış da ondan doymamış gibi namazda anlatıldığı gibi namaz bahsinde doymamış gibi meseleyi tesbihatla yeniden seslendirme. Duada bir kere daha duyma. Duada Allah'tan bir şey koparmak istiyor gibi böyle yırtılırcasına isteme. Göksünü yırtarcasına isteme. Kendini salma. Yazılı orada لَا يَقْبَ an kalbin lahin lahin diyor. Söylediğin kelimelerden senin haberin yoksa o kelimelere karşı saygısızlıktır. Allah'ın huzurunda durduğundan şüphem var mı senin? Allah'ın huzurunda dururken öyle gafletle o kelimeleri söylemek Allah'a karşı ayıptır. İkramın katibine karşı ayıptır. Hazırsak ruhanilere karşı ayıptır. Ve bu haliyle insanın inkişaf etmesi mümkün değildir yani. Dolayısıyla biz kendi halimize bakmamız lazım. Biz bir türlü inkişafa müsait olmayan müftedileriz. Bir türlü ilk mektepten çıkamıyoruz yani. Bir türlü koridordan içeriye giremiyoruz. Harem dairesi şöyle dursun salona giremedik yani bunca zamandır. Ben 60 küsür senedir giremedim. Siz bir ortamdan eşit ettiniz, temizdi. Sizin zamanınızda nurlar vardı, temiz arkadaşlar vardı. ve siz de girdiğinizi söyleyemezsiniz. Benim. Okuduğumuz tesbihatın renginden, deseninden, şivesinden, kıldığımız namazın şivesinden, deseninden, renginden belli oluyor. Namaza gelişimizin edasından belli oluyor. Onu hayatımızın birinci meselesi sayıp saymamamızdan belli oluyor. O mevzuda gösterdiğimiz tahallükten belli oluyor. Bu soruyu gece namazlarını kaçıran bana sormasın. Teheccüd kılmayan bana o soruyu sormasın. İnsanın Rabbinden gelen tecellileri avlama, koyu, pususu gecedir, gece seccadesidir. Gecesi olmayan bir insanın misal alemi karanlıktır, berzah alemi karanlıktır. Berzah alemin aydınlatacak odur. Siz nurlardan okuyorsunuz bunları. Bu açıdan vire bismillah deyip bence yeniden yani yeniden تَعْلِ نُؤْمِنْ saaten تَعْلِ نُؤْمِنْ يَوْمًا اُسْبُعًا Şehren deyip yani bir ay Allah'a inanmak lazım. Bakalım ne oluyor? Gelin, yemin edelim. Ya Rabbi bir ay sana inanacağız. Yemin edelim yani. Akıldan çıkarmamaya çalışalım. Huzurunda temkinle duralım. Konuşurken temkinli olalım. Söylediğimiz her şeyi kemali temkinle böyle, jelatinle bir paketi ona sunuyor gibi. O hava içinde ona sunmaya çalışalım. Namazın her rüknünü ona öyle sunmaya çalışalım. E bir bakalım yani duyurduğu şeyi duyurduktan sonra geriye alıyor mu? yani O mehafeti içimize atıp vicdanımıza bir saat verdikten sonra yeniden bir de darlık veriyor mu? Femen gülü dillâhu en yeddiyehu yeşrah sedrehulü l İslam'a karşı sadrın inşirahı sinenin sadrın geniş olması esas. Onları yaparken insan hayatında en önemli, en hayati, en canaver işi yapıyorum ben veya can veren işi yapıyorum diyecek. İnşirah odur. Efemen şerihallahu sadrul lisan fe ve ala nuri min rabbi. Allah bir insanın kalbine eğer inşirah masar kılmışsa, inşirah vermişse ona o Rabbinden bir nur üzerinedir. Hep aydınlık görür. Hep açık görür. Hep bir genişlik yaşar. Bu açıdan ister hazırun, isterse gaibun. Bence imanlar, Rabbimize münasebetler yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani böyle bir şeyler yapıyor olma, birlerine bir şeyler anlatıyor olma, bir sistemi takip etme, bir sistemle alakalı müzakereler yapma filan veya işte ilim yapıyorum diye kitap okuma, kitapları fişleme, bir kısım kaynaklara ulaşma, bunlar hiç marifet değil. Bunların kıymeti harbiyesi, bunlar eritilir senin düşünce potanda. Sonra imana dönüşürse, izana dönüşürse, irfana dönüşürse bunlar, bunlar zaman kıymeti olur. Senin yekinini artırıyorsa, İlmel yakine ulaştırıyorsa, aynel yakine ulaştırıyorsa, hakkal yakine kapı aralattırıyorsa o zaman bir kıymeti vardır. Hiçbir kıymeti yok bunların. Bu açıdan havanda su dövmemeli bence. Yani, bir de bismillah deyip namaz söz verelim. Bugünden sonra namaz kılalım. Bugüne kadar kıldığımız gafilane namazlar varsa üzerimize alalım. gafilane. içinde uyumuşsam onu da kaza edeceğim. Dalmışsam şayet, tesbihinde dalmışsam onu da kaza edeceğim. De, her gün bir günlük namaz kaza etmekle bile Bismillah deyip başlayalım Müslümanlığa. Ama bu her yanıyla olacak yani. Kapasa yemek yiyen bir insanın yapacağı şey namazda uyumaktır. Vaktinde uyumayanın şeyi namazda uyumaktır tabii. Uyuma zamanı Allah. Ve ceal nevmekum diyor. Ben geceyi vakti inkıta kıldım gece uyuyacağın kadar uyuyacaksın, kalkıp ihya edeceksin. İçinde sadece Allah mürazası olması gerekli olan şeyin içine yatağın levsiyatını getirme. Yani ona bile Bismillah demek lazım. bunu okumadan yeni başlamak, tesbihatta kusur etmeden yeni başlamak, hiçbir namazın duasını ihmal etmeden yeni başlamak, sünnetler Cebrenli'nin 95'lu kılınmış, Farzlarda kusur edersiniz. Oradaki eksiği kediyi sarıp sarmalıyor. Sargı yapıyor nafileyle Allah. Farz kırıklarını, çatlaklarını nafileyle sargılıyor. da kusur etmemeye bakalım. Sıkalım dişimizi. Ve bunun yayılmasını sağlayalım. Temin edelim. Ve yine yemin edelim yemekten doymadan kalkacağız. Midemiz yarıya geldiğinde kalkacağız diye. O zaman dengelenir Az ye, az uyu Hayrete var fani ol Allah'ı bul Kılleti kelam, kılleti menam Kılleti taam Üzlet, enil, enam Bir manada O zaman Tamamen onu hasimmet edelim Ne olur Allah'ım inandır bizi Zidna iman. Zidna imanı. Zidna yakinen. Zidna marifet. İmanımızı, yakinimiz, marifetimiz arttır. Akla gelir ki bir sürü böyle namaz kılan var. Onlarınki ne olacak? Onlar Allah bize sormayacak ki. Ve la yus'al an bütün insanlar kötülük yapsa, tek başıma ben kalsam, ben iyiliği temsil etme mecburiyetindeyim. Allah'ın cennete koyacak insana ihtiyacı yoktur. Allah müstahaneye elarıtlaktır. İsterse hiç kimseyi koymaz. Bir tane kulu olur, onu korur.